açık gazete. Evet, şimdi bu önümüzdeki bu hafta başladı aslında 350 orgladlı kuruluşun öncülüğünde dünyanın dört bir tarafından gelen en büyük iklim değişikliğine karşı yapılmış en büyük hareketi oluşturmak üzere dört bir taraftan gelen eylemciler İstanbul'da toplanıyorlar, eğitim görecekler. Ondan sonra da ülkelerine dönüp bu iklim değişikliğine karşı ne yapacaklarını kar kararlaştıracaklar. 500'den fazla insan geliyor genç insanlar bu dünyanın gördüğü en büyük gençlik iklim e, hareketi olmaya aday cumartesi günü de 29 Haziran cumartesi günü de Kadıköy'de noktalanacak bunlarla ilgili olarak hem Gezi Parkı'nı e, dünyadaki uyanış hareketlerini hem de iklim değişikliğine karşı hareketi hepsini birden konuşmak üzere 350 or kurucusu bilmak kibında kurucularından bilmak kibında küçük bir söyleşi gerçekleştirdik şimdi onu size sunalım iklim için Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın ekserini değiştiriyoruz. Hello, Mr. Uh, we are very happy to hear you at Radio. Ömer Madra will not be here during the record, but my friend. John, Tom, Bill. merhabalar, Bill McKibben. Sizi Açık Radyo mikrofonlarında arlamak bizim için büyük mutluluk diyor. Ömer Madra da bu mülakatta bulunamıyor. Maalesef ama ilk sen Mavi Tuna'yla ben Can Tombi size birkaç soru sormak istedik diyor. Bill McCubbin'da benim için de Büyük Keyif Açık Radyo'dan dinleyicilerinize ses seslenmek, Ömer'in şu anda bulunamamasına çok üzüldüm. Lütfen like gördüğünüzde ona sevgiler mi iletin diyor. Ve ilk soru gezi protesto gösterileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Küresel <Gülüyor> iklim değişikliği <Gülüyor> arasındaki <Gülüyor> hareket arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Mm -hmm. <Gülüyor> Bill gibin diyor ki gezi parkı gösterilerini uzak mesafeden izlemek çok ilginç oldu çünkü kısmen çevre kaygısından doğmuş bir hareket gibi görünüyor ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanında giderek daha fazla örneğini gördüğümüz baş kaldırılardan biri gibi de Açıkçası tek başına iklim değişikliği ile ilgili bir şey değil ama insanların ayağa kalkması, halkın baş kaldırması ile ilgili. Bu da bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit olan iklim değişikliğine karşı dünyada gitgide daha fazla görmeyi umduğumuz bir kalkışmanın parçası. İkinci soru küresel e eksen değişimi hareketi 29 Haziran'daki gösteri nasıl olacak sizce? Beklentileriniz neler? Gösteriler nasıl olacak tam bilemiyorum. Küresel eklem eksen değişimini düzenleyenlerin daha iyi bir fikri vardır bu konuda diyor bir McKibben. Bu hareketin en büyük özelliği tam anlamıyla küresel olması. Dünyanın dört bir yanından aktivistler geliyor döndüklerinde kendi ülkelerinde hareketlerini örgütleyecekler. Tam nasıl sonuçlanacağını kestirmem zor ama gerçekten önemli bir olay. Bu iklim değişikliğiyle ilgili olarak şimdiye kadar dünyada meydana gelmiş en büyük gençlik hareketi. İksan Mavi Tuna şey soruyor. Başlangıçta İstanbul'da bir küçük parkı kurtarmak için girişilen eylemin şimdiki ölçeyi göz önüne alındığında gezegeni kurtarmak için girişilmesi gereken hareketin büyüklüğü ne kadar olmalı sözcüğü diyor. Bilmak you know, gibi gülüyor. Küçük bir parkı kurtarmak için bu kadar büyük bir çaba gerekiyorsa, gezegeni kurtarmak için nasıl bir çaba harcanması gerekir bilemiyorum doğrusu. Yani inşallah doğrusal orantılı bir çarpım işlemi yapmak zorunda kalmayız. Aksi takdirde elimizde insan kalmaz diyor. Son sorumuzda sizce dünya nereye gidiyor? Bence iki yoldan birini kesin olarak seçmesi gereken bir kavşak noktasına geliyor dünya. Ya şimdiye kadar yaptığına devam eder, kuzey kutba erimeyi sürdürür, deniz seviyeleri yükselmeye devam eder, havalar gitgide daha acayipleşir, bodoslama küresel ısınmaya doğru yol alırız. Ya da dünya başka bir yöne doğru gider. Yenilenebilir enerjinin esas kural olduğu Almanya gibi bazı ülkelerin yaptıklarını inceleyip kendisine örnek alır. Eğer bu olursa, o zaman gerçek bir şansımız that's, that's olduğunu söyleyebiliriz. Uh, we, we really ve iksem ve can teşekkür ediyorlar. İnşallah yakında sokaklarda görüşürüz. Diyorlar. Evet, bir makbubla yaptığımız söyleşiliği kısa vurucu söyleşi. ...size yansıtmaya çalıştık... ...bir mahkabın gelemiyor... ...buradaki büyük... ...dünyanın en büyük gençlik... ...iklim değişikliği hareketinin... ...karşısındaki gençlik hareketlerinin... ...en büyüğü olması beklenen... ...bu... ...toplantıya maalesef kendisi gelemiyor... ...bir rahatsızlığından dolayı ama dünya dört bir tarafından hatta 45 gün kısmen yürüyerek yol kat ederek gelen genç aktivistler de var. iklim aktivistleri gezegeni haysiyetli bir yaşam içinde yaşayacak bir yer halinde tutabilmek için büyük bir çaba var. Dünyanın en büyük tehdidine karşı geliyorlar. Bunun da konuşmalarını Greenpeace'in de çalış çağrısını biraz önce size söyledik zaten. Kuminaydu da konuşma yapacak. Cumartesi günü. Kadıköy Meydanında da saat 15'te başlayacak. Konserlerde olacak. Daha ayrıntılı olarak bunun da bilgilerini ben sizinle paylaşmaya çalışacağız. açık gazete.